Allahu bilâhim ne Şeytanı râjim Bismillâhir ve nasdaqînuhu ve nastafîru ve nasu bîllâhi min ve min syyat amalina Men yehîhillahu falâ ve men yudlil falâ Ve âşhed ân la ilahe illa Allah la shirkela ve âşhed ânna Muhammedan abduhu ve rasûlu. Emâbat. Fe inne istaqal hadisi Kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. İmam Berbehari rahimehullah Şerhu's-Sunne kitabında 46. maddede kalmıştık. Şöyle diyor. Bir ki dünya iman ve İslam yurdudur. Yine ilk akide metinlerinden olan İmam Ebu Bekir El İsmaili'nin i̇tikad ehli Sünne veya diğer adıyla İtikad-ı Hadis kitabında bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor. Hadis ehli, mutezilenin diyarı darül küfür görmesinin aksine namaz için ezan ve kavmetin açıkça okunduğu ve halkı güvende olduğu bir yer olduğu müddetçe darül İslam olarak görürler. Yani bu Ehli Sünnet'in akidesidir diyor. Bir ülkede namaz, ezan gibi İslam'ın şiarları yani bunlar açıkça okunur, açıkça kılınır cemaatte kılınması gibi bunlar güvenle eda edilirse böyle bir yeri Darul İslam olarak nitelerler. mutezile ise yani bu meselede her meselede olduğu gibi akıllarıyla yanaştıkları için daha başka şartlar öne sürerek böyle yerlere Darul Küfür e, tabirini kullanırlar. E, Şevkani, Seylül Cerrar kitabında şöyle diyor. Yani müteahhirinden olması sebebiyle yani e, mesela İsmaili'nin veya İmam Berbehari'nin bu akideyi dillendirdikleri dönemlerde İslam hilafeti vardı. Şevkani ise bunlar çok daha sonra yaşamış birisi olarak yani zamanımıza en yakın e, alimlerden birisi olarak şöyle diyor Seylül Cerrar'da Kelimenin zahir oluşuna itibar edilir. Eğer emirler ve yasaklar bir ülkede mevcutsa o İslam ehlinin ülkesidir. Zira orada küfür üzere olanlar küfürleriyle galip gelmeye güç getiremezler. Ancak Müslümanlar tarafından kendilerine izin verilen şeyleri yapabilirler. Orada bazı küfür fiillerinin ortaya çıkmış olması zarar vermez. Çünkü kafirler kuvveti isaret edemezler ve üstün gelemezler. Durum tam aksi ise o dar o hükümdedir. Yani bir ülkede eğer İslam'ın hükümleri hakimse, İslam'ın şiarları yerine getirilebiliyor, kafirler onlara galip gelip de işte bu tip farzları, emirleri, yasakları nehyedemiyor, yasaklayamıyorsa orası Darül İslam'dır. Fakat tam tersi ise yani kafirlerin dinleri, onların emirleri, yasakları, e, cari ise, Müslümanlar onların yanında e, baskı altındaysa, o zaman da dar küfür hükmünü alır diyor. Yani e, kelimenin zahir oluşuna itibar edilir sözü bunu böyle ifade ediyor. Nitekim e, bu imamların söyledikleri şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili ve kavli uygulamaları da açıkça ortaya koyuyor. Yani e, bir yere baskın için asker gönderdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah baskın yapmadan önce ezanı beklemelerini yani namaz vaktini beklemelerini ezan duyarlarsa oraya saldırmamalarını emrediyordu. Yani ezanı bir İslam alameti olarak zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 47 Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmeti içinde hükümleri mirasları Hayvan boğazlamaları ve cenaze namazları hususunda mümin olanlar vardır. 48. İslam'ın bütün kurallarını yerine getirmedikçe hiç kimse için imanın hakikatine şahitlik etmeyiz. Yani bir kimse için hakiki bir mümindir diyemeyiz. İslam'ın bütün kurallarını yerine getirmedikçe muayyen bir şahıs hakkında da bunu bilemeyeceğimiz için belli bir şahıs hakkında iman hakikatine şahitlik etmeyiz. Kişi eğer bu kurallardan bir şeyde kusur ederse, tevbe edene kadar imanı eksiktir. Bil ki onun imanı Allah Teala'ya bırakılır. İmanı tam da olabilir, eksik de olabilir. Ancak İslam'ın kurallarını zayi ettiği sana ortaya çıkarsa o başka. Yani biz imanını bilemeyiz insanların. Fakat İslam'ını biliriz. Yani zahire İslam'ın kurallarına uyar. Biz bunları biliriz, ona Müslüman deriz. Burada da eksiklik yaparsa, yani kusur, e, farzları terk etme, haramlara e, bulaşma gibi şeylerde, e, biz bundan dolayı kişinin imanının yok olduğuna asla hükmetmeyiz. İmanı eksik de olabilir. İmanın eksik olduğu kesin. Çünkü isyan ile iman eksilir. Bizim akademiz bu. İmanda bir eksiklik var ama e, bunu acaba bu fıskları kişi, hiç imanın olmadığından dolayı mı yapıyor, yoksa imanı eksik olduğundan mı yapıyor diye böyle bir kesin yargıya kesinlikle varmayız. 49. Kıble ehlinden olup edilmiş olan, yani başından evlilik geçmiş olduğu halde zina ettiği için edilmiş olan, zina eden erkek, zina eden kadın, kendisini öldüren yani intihar eden, ve daha başka kimselerden ölülerin üzerine cenaze namazı kılmak sünnettir. Yine kıble ehlinden olan sarhoş ve daha başka kimselerin üzerine cenaze namazı kılmak sünnettir. Yani sünnette meşrudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminlerin imamı olarak, önderi olarak bazı kimseleri e, cezalandırmak adına yani bazı kimseleri e, sakındırmak adına mesela intihar eden veya borç ile ölen kimselerin cenaze namazını kılmamıştır. Ama ashabının kılmasına müsaade etmiştir. Onu siz kılın demiştir. Bazı kimseler hakkında bu gibi sözleri var. Yani bu takrir sünnet oluyor. Yani müellifin de burada kastı böylesine takrir edilmiş bir sünnet olması. Yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisinin intihar etmiş bir kimseye veya sarhoş bir kimseye bu şekilde cenaze namazı kıldığını bilmiyoruz. Fakat ashabının büyük günah sahiplerine cenaze namazı kılmalarına mani olmamıştır. Yani onların e, İslam'dan çıkmış olduklarına asla hükmetmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Münafıklara gelince mesela Tevbe Suresi 83-85. ayetler arasında bunun nazil olma sebebi Abdullah bin Ubey bin Selul'ün cenaze namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmak istemesidir. Sonra bu ayet nazil oluyor. Bundan sonra sana zahir olan hiçbir münafığın kabri başında durma, onun cenaze namazını kılma diye Allah Azze ve Celle'den yasaklama geliyor. Bunun manası münafık olan kimselerin cenaze namazı kılınmaz demek değildir. Allah Resulü kılmaz. Yani müminlerin önderi olan kişi, İslam'da insanların önderi olan, imamı olan kişi e, bu tip kimselerin namazını kılmaz. Ama diğerleri kılarlar. Çünkü münafık dünya hükmü bakımından Müslüman hükmündedir. Yani ona mürtet hükmü verilmemiştir, mürtet hükmü uygulanmamıştır, nifağı üzere ölmüştür. Bu kimselerin cenaze namazı kılınır. Fakat müminlerin imamı, Müslümanların imamı kılmaz. Bu da bir e, hayatta kalanlara bir e, sakındırma olsun diyedir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında da Abdullah bin Ubey bin Selul'den sonraki münafıklara Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu namazı kılmamış ama başkalarının kılmalarını yasaklamamıştır. Hakeza Ömer bin Hattab anh, işte hepinizin bildiği gibi Huzeyfe radiyallahu sorarmış. İşte e, takip edermiş kimlerin cenaze namazını kılıyor kimlerin kılmıyor diye. Demek ki bunların cenaze namazı kılınıyor birileri tarafından ama bilenler kılmayabiliyor. Yani bu sebeple biz bir kimsenin münafık olduğunu biliyorsak onun cenaze namazını kılmayabiliriz. Ama hiç kimse kılmayacak olursa o zaman e, kılınması gerekir. Yani farz-ı dediğimiz şeylerdendir bu. Evet, 50. Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir ayeti reddetmedikçe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bir şey reddetmedikçe, Allah'tan başkas adına kurban kesmedikçe, Allah'tan başkasına namaz kılmadıkça, kıble ehlinden hiç kimseyi İslam'dan çıkarmayız. Bu fiillerden birini yaparsa onu İslam'dan çıkarman gerekir. Bu fiilleri işlemeyen kimse hakikaten olmasa da hükmen mümindir. İsmen Müslüman'dır. Evet, bu tarif e, yani aslında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadını oturtan bir tariftir. Demek ki bir kimse Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir ayet inkar ediyorsa, Allah Resulü ve Vesselam'ın hadislerinden bir şey reddediyorsa, yani e, sahih olarak gelmesi, şartıyla. Yoksa zayıf olan veya uydurma olan zaten reddedilir. Sahih olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir sünneti reddeden bir kimse yine Allah'tan başkası adına kurban kesen bu şirktir. Allah'tan başkasına namaz kılan yani ibadetlerden herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yönlendiren bir kimse müşriktir. Eee Böyle fiilleri işleyen kimseyi demek ki İslam'dan çıkartman gerekir. Yani ona kafir ismi verilir. Bir ayet inkar eden, sahih bir hadisi inkar eden, reddeden yani bir gerekçesi olmadan. Burada şunu ayıralım. Mesela sana göre sahihtir. Karşıdakine göre onun sahih olduğu sabit olmamıştır. Böyle bir durumda tekvir söz konusu olmaz. Yani ilmin usullerine göre, mesela karşıdaki zayıf olduğunu iddia ediyor bir abi üzerinden veya usul üzerinden şaz görüyor. Bu sebeplerle reddediyor. Buna tekvir etmeyiz. Yani bu bunu ilgilendirmiyor. Burada sahih olduğunu kabul etmesine rağmen reddeden. Bir hadisi sahih kabul ediyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünneti budur. Ama yaramaz diyor. Uymamız gerekmez, iman etmemiz gerekmez diyor. Böylesi e, küfre girmiştir. Allah Azze ve Celle'den başkası adına işte kurban kesme gibi, adak adama gibi, namaz kılma gibi ibadetleri Allah'tan başkasına yönlendirmekte bir kimseyi İslam'dan, imandan çıkarır. Burada e, müellif diyor ki, bu fiillerden birini yaparsa onu İslam'dan çıkarman gerekir. Sonra diyor ki, bu fiilleri işlemeyen kimse, yani bunları işlemedi. Yani şirki yok, küfrü yok, şirk ve küfür işlemedi. Böyle birisine ismen değil, hakikaten değil, estağfurullah, hakikaten değil, hükmen mümindir. Yani imanın kemaline hükmetmeksizin, hükmen mümindir, ismen müslümandır. Yani böyle birisine Müslüman diyebilirsin. Muayyen olarak mümin demezsin, imanı nefretmezsin. Hükmen mümindir demek ondan imanı nefyetmemek manasındadır burada İslam'dan çıkarma yani bir kimseye İslam'dan çıkmak mürtetlik demek Mürtet demek burada kadının görevi yani İslam kadısı veya yaptırım sahibi olan kişiler hükmü beyan eder mesela fertler bu işleri yapamaz dediğim gibi az önce örneğini verdiğim gibi sudan bahaneler öne sürebilir. İşte sen sahih dersin, o şahıs der, zayıf der, bir şey der. Burada kadı ne yapar? Bir yaptırım sahibi olarak, müeyyide sahibi olarak, yani irtidat sabit olması durumunda, gereken cezayı veren bir makamda olarak der ki bu hadis falanca filanca kaynaklarda şöyle şöyle isnatla sabit olarak gelmiştir. Sen bunu reddetmekten tevb ediyor musun, etmiyor musun? O tövbe de rüya etmez. Ona göre hükmünü verir kadı. Ama fertler olarak, İslam toplumundaki fertler olarak bu nihai hükmü, irtidad hükmünü biz verebilecek konuda olmadığımız için biz ancak ne yaparız? Onun İslam'dan çıktığını söyleriz. Yani bir ayeti, bir hadisi inkar etmesi sebebiyle onun kafir olduğunu söyleriz. Fakat kanının, malının, canının, namusunun mübah olduğu şekilde bir hükme varmayız. Yani o kişi İslam'dan çıkmıştır aslında ama yani bir nifak üzeredir. Halen İslam olduğunu iddia ediyor, Müslüman olduğunu iddia ediyor ama ayet inkar ediyor. Böyleleri çok bizim zamanımızda. Veya hadis inkar ediyor. Veya Allah'tan gayrına kurban kesiyor. İşte türbelere gidip oradakilere yalvarıyor, sesleniyor. Bunun gibi şirk fiilleri işleyenlere hüküm bildirilmesine rağmen, bu konuda hüccet ulaştırılmasına rağmen, o kişinin elinde hiçbir mazeret kalmamasına rağmen, Böyle bir durum gerçekleştikten sonra halen ısrar ediyor ve halen Müslüman olduğunu iddia ediyorsa o kimse bir münafıktır. Yani zındık manasında münafıktır. İslam'dan çıkmıştır aslında ama bu Müslüman olduğunu iddia ediyor. Yani o kafir olmuştur e, fakat dünya hükmü bakımından münafıktır. Yani Müslüman gibi bir muamele görür ta ki kadı e, gereken hükmü uygulayıncaya kadar veyahut ikinci bir ihtimal daha var böyle kimseler İslam toplumunu terk eder gruplaşır yani cemaatten ayrılır, Müslüman toplumundan ayrılır ayrı bir grup oluştururlar mesela Kadiyaniler gibi Bahailer gibi veya e, Rafız-i Şialar gibi ayrı e, bir grup oluştururlar e, bunun örneği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Müseylemetül Kezab'ın tabileridir Onlar, yani Beni Hanifeoğulları diye geçer. Beni Hanife oğulları Müseyleme'ye tabi olmuşlardır. Bunlar La İlahe illallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen, kendilerini İslam'a nispet eden, namaz kılan kimseler. Fakat Müseyleme de Allah'ın Resulüdür diyor, diyorlar. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah'ın Resulüdür ama Müseyleme de Allah'ın Resulüdür diyor. Yani Risalet Tevhidinde şirk koşuyorlar. Ee, diğer taraftan tabii e, bir kısmı zekatı inkar ediyor Ebu Bekir radıyallahu zamanında. Daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken bu Hanife oğullarına savaş açılmıştı. Onların kanları mübah sayılmıştı. Bir topluluk halindeydiler onlar çünkü. İslam cemaatinden ayrılmışlardı. Böyle ayrılıp da, İslam toplumundan ayrılıp da, ayrıca başı çekip, cemaatten ayrılıp, İslam'a kendilerini nispet eden kimselerin bu nispetlerine itibar edilmez. İslam toplumundan ayrıldıkları takdirde, yani cemaati terk ettikleri takdirde. Bunlar yani münafık hükmünde değillerdir. Onlar artık kendileriyle harp edilmesi, ocaklarının söndürülmesi gereken bir küfür ocağı haline gelmiştir. Bu manada Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın rivayet ettiği İbn-i Sayyad kıssasında işte öncesinde Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği kıssada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, diyor ki işte sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diyor İbn-i Peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diyor Yani ile benzer bir iddia Aynı iddiayı yapıyor bu adam Fakat Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunun öldürülmesine izin vermiyor Tabi daha başka küfürleri de dile getiriyor İşte kainlik yapması, gönülden geçenleri bildiğini iddia etmesi vesaire küfürlerini ishar ediyor. Bu kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da Müslümanların cemaati içerisinde kalmaya devam ediyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu ile olan konuşmasında Müslüm'de gelen rivayette işte insanlar bana e, Deccal diyorlar Allah Resulü işte e, arasında bu Cabir radıyallahu anh, rivayet ettiği kısa geçtiği için. Benim Deccal olduğundan şüpheleniyorlar diyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demedi mi o Mekke medineye giremeyecek? Bak gördüğünüz gibi ben burada hac umre yapıyorum diyor. E, yani Deccal olmanla dair delillerini getiriyor. Fakat sonunda diyor ki bütün bunlara rağmen o görev bana verilseydi yani Deccallik bana verilseydi onu reddedecek değildim diyor. Yani bu küfrü tekrar e, dile getiriyor. Müslümanların arasında kalıyor, Müslümanların safında kafirlere karşı savaşıyor, cihatlara katılıyor. Bu kişi hakkında böyle bir muamele var. Yani münafık. İslam iddia eden birisi bu. Fakat bütün sahabe biliyor onu, durumunu. Yani e, böyle adam yerine koymuyorlar. Yani Müslüman bir adam yerine koymuyorlar ama Müslümanlarla eştahlara sahip. Yani savaşta Cihad eder, Müslümanların yanında katılır, savaşır yani böyle e, hakları var. İşte öldüğünde cenazen namazının kılındığına dair bir takım şeyler var. E, bunun gibi rivayetler de var. Bir rivayete göre de e, kaybolmuştur. Nihamet veya tüslerin şey Harre olaylarında kaybolduğu söyleniyor. Yani bir rivayette öldüğü ve cenazesinin kılındığı, bir rivayette de Harre'de kaybolduğu, akibetin ne olduğu bilinmiyor. Hangisi doğrudur? Allah bilir. E, sıhhatini araştırmak lazım bunun belki. Fakat bir hakikat var, o Müslümanların arasında bu küfür akidesiyle beraber yaşamıştır. Fakat müseyleme ve ona tabi olan Beni Hanife'ye böyle davranılmamış, onlarla harp edilmiştir. İşte bunun sebebi Müslüman toplumdan ayrılıp, şimdi düşünün, müseylemeye tabi olanlar İslam devletinden ayrı, bunlar imtina, münteni bir konumda. Yani ne demek? İslam'ın kadısı bunlara hüccet ikamesini yapabilecek, tevbeye çağırabilecek bir konumda değil. Böyle bir yetkide değil. Yetkinin dışına çıkmış bunlar. Cemaati terk etmişler. Ayrı bir grup oluşturmuşlar. Bunlarla savaşılması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir. Ebu radyalan radıyallahu zamanında zekatı terk edenler ve inkar edenlerle savaşılması onların ayrı bir topluluk oluşturmaları sebebiyledir. Yani bu sayılan şirk ve küfür maddelerini benimseyen insanlar İslam cemaatinden ayrılıp da ayrı bir e, grup oluştururlarsa, ayrı bir ülke oluştururlarsa bunlarla savaşılır. Onlar mürtetler hükmündedirler. Bu ayrı bir konu ama İslam toplumu içerisinde dediğimiz şekilde. 51 İşittiğin rivayetlerden aklının almadığı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kulların kalpleri Rahman Azze ve Celle'nin parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yine muhakkak ki Allah Tebarek ve Teala dünya semaına iner, nüzul eder. Yine araf'e günü nüzul eder. Kıyamet gününde nüzul eder. Allah Azze ve Celle ayağını üzerine koyuncaya kadar cehenneme atılmaya devam edilir. Yani birileri cehenneme atılmaya devam edilir. Allah Teala kula bana yürüyerek gelirsen sana koşarak gelirim buyurur. Muhakkak ki Allah Adem Aleyhisselam'ı kendi suretinde yarattı hadisleri ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın muhakkak ki ben Rabbimi en güzel surette gördüm sözü ve buna benzer hadislere teslim olup tasdik etmen, tefviz etmen, yani burada tefviz ile kast edilen tefviz havale demek. Havale etmek, Allah'a havale etmek. Bunların zahir lafızlarını Tasdik edip manalarını, keyfiyetlerini Allah'a havale etmen gerekir. Ee, razı olman, bunlardan herhangi birini hevan ile yorumlamaman gerekir. Kim bunlardan bir şeyi hevası ile yorumlar veya reddederse o bir cehmidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatları aklına gelen, bizim akıllarımızla idrak edemeyeceğimiz, yani keyfiyetini e, keşfedemeyeceğimiz bu gibi rivayetlerde belirtilen hususlar Heva ile yorum yapanlar veya reddedenler cehmidir. 52. Kim dünya yurdunda Rabbini gördüğünü iddia ederse o Allah Azze ve Celle'ye kafir olmuştur. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Allah Azze ve Celle lenterani buyuruyor. Yani beni göremeyeceksin. Kesin bir şekilde nefi vardır. Dünya yurdu, yani fani yurt. Bu fani yurtta Allah Azze ve Celle'yi gördüğünü iddia eden kimse bu ayete muhalefet etmiş, ters düşmüş, batıl bir iddiada bulunmuş olur. Allah'a iftira etmiş olur yani. Bu da küfürdür. 53 Allah Tebarek ve Teala'nın Zatı hakkında düşünmek bidattır. Zira Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Yaratılmışlar hakkında düşünün, Allah'ın Zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Zatı hakkında bizim düşünerek, tefekkür ederek elde edeceğimiz bir bilgi söz konusu değil. Sadece kitapta ve sünnette gelen naslar varsa, Allah Azze ve Celle hakkında bildiren, onu Zatı hakkında, sıfatlar hakkında bildiren naslar varsa, biz ancak bulunabiliriz Allah Azze ve Celle'yi tefekkür yoluyla, düşünme yoluyla, Kafamızı yormak yoluyla biz Allah Azze ve Celle hakkında bilgiye sahip olamayız. Ama yaratıklar üzerinde düşünün. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde buyurduğu gibi işte göklerin yerin yaratılışında, devenin yaratılışı, bunun gibi Allah'ın yarattığı mahlukatlar üzerinde düşünmek e, zaten emredilmiştir. Zira Allah'ın zatı hakkında düşünmek kalpte şek, şüphe meydana getirir diyor müellif. Geçen hadis Ebu Şeyh'in, El Azames'inde Ebu'l Kasım el Esbehani'nin Ettergib'inde İbn Abbas radıyallahu anh'dan olarak gelmiştir. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'den şahidini Ebu Naim Hilyetül Evliya'da Esbehani Ettergib'de rivayet etmişler. Elbani'de es da diğer bazı şahitlerinde zikrederek hadisin rivayet yollarıyla sahih olduğuna hükmetmiştir. Şerhusun ne metni ellerinizde var. Az önce geçen hadislerin kaynakları da dipnotlarda mevcut. 54. Bil ki sürüngenler, yırtıcı hayvanlar, binek hayvanları, karıncalar ve sinekler bunların hepsi memurdur. Yani emir altındadır. Ancak Allah'ın izniyle hareket ederler. 55. Allah Tebarek ve Teala'nın zamanın başlangıcından beri olan şeyleri ve olacak her şeyi bilip teker teker saydığına iman edilir. Her kim Allah olanı veya olacağı bilmez derse Allah Teala'ya kafir olmuştur. Bu e, kaderiyenin bir kısmı veya mutezile, mutezile kaderiye zaten bir kısmı Allah Azze ve Celle bazı olayları meydana gelmeden önce bilmez demişlerdir. Günümüzdeki uzantısı Abdullah Aziz Bayındır gibi kimselerdir. E, i̇şte Ehl-i Sünnet'in akidesine göre kim böyle söylerse kafir olur. Bu konuda açık hadisler gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri açık. Böyle diyenlerin hükmü hakkında açık hadisler gelmiştir. Yani bunların bu ümmetin mecusileri oldukları şeklinde. Küfre girdikleri şeklinde. Bu sebeple Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat bidat fırkalarından sadece iki fırkayı tekfir etmişlerdir. Bunların birisi cehmi'lerdir. Bir diğeri rafızilerdir. Bir de kaderilerin hepsini değil, Kaderileri umumen tekfir etmezler, yani tamamını tekfir etmezler, e, kayıtlı olarak tekfir ederler. Eğer kaderiyeden olan, mutezileden olan kişi Allah'ın şu ilim sıfatını inkar ediyorsa, onlar da kafirlerdir, bunlar 73 fırkadan sayılmazlar diye Akide kitaplarında böyle geçmiştir. Çünkü cehmiyliktir bu. Yani e, aslında bu cehmiyliktir. Cehmiyeye dahildir. Fakat kaderilerde baş gösteren, kaderle alakası olduğundan dolayı kaderiyeden olarak saymışlardır bunları. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmek, reddetmek cehmiyliktir. Bu da Allah'ın ilim sıfatını reddetmektir. Yani olaylar meydana gelmeden önce Allah onu bilmez demek cehmiyliktir, küfürdür. Bunlar 73 fırkadan sayılmaz. 73 fırkadan olanlar ehli İslam'dan olanlardır. 73 fırkanın dışındakileri ise Müslüman görmezler. Bunları zındık, kafir olarak görür 50 sünnet. Bunlar da rafziler ve cehmi'lerdir. İşte kaderi yeninde Allah'ın ilim sıfatını inkar edenleri cehmi'lerden sayılmıştır. Diğer sıfatları inkar etmeseler bile. 56 nikah ancak veli, iki, şah, iki adil şahit ve Az ya da çok olsun mehir ile geçerli olur. Velisi olmayanın velisi sultandır, yöneticidir. Bu ehl-i sünnetin akidesidir. Ee, bu konudaki hadis açıktır. Velisiz nikah batıldır. Veya hangi kadın velisi olmaksızın, velisinin izni olmaksızın evlenmişse zina etmiştir, zina etmiştir, zina etmiştir diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ehl-i sünnet ve cemaatin itikadıdır. Dolayısıyla Ebu Hanefe, Hanefiler... Ee, bu konuda da el sünnete muhalefet etmişlerdir. Ee, Sayı hak dışına çıkmışlardır. Çünkü onlar eğer kadın baliğ ise, akıl bali çağında ise velisinin izni olmadan da kendisini evlendirebilir demişlerdir. bunda şeye kıyas yapmışlardır. İlk önce dul kadın velisinin izni olmadan evlenebilir diyerek el sünnete muhalefet etmişler. Evli sünnet onlara reddiyeler vermiştir. Onlar şu hadisi e, tevil ettiler, Hanefiler ilk olarak. Hadiste buyuruyor ki, Müslim'de gelir bu hadis. E, bakire kızın susması izindir. Bakire kızın susması izindir. Kabuldür yani. E, dul kadının ise o kendini evlendirmeye, evlenmeyi açıkça beyan etmeye başkalarından daha fazla hak sahibidir buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Buradan çıkararak diyorlar ki, dul kadın Demek ki velisinin izni olmadan evlenebilir diye böyle bir mana çıkarmışlardır. Hadiste kastedilen bu değil. Hadiste kastedilen şu. Şimdi veli kızın izni olmadan o kızı evlendiremez. Caiz değildir bu ona. Yaparsa, bu şekilde evlendirirse kız şayet mahkemeye şikayet eder, boşanma talep ederse kadı onları ayırır. Yani bu nikahı bozar. Bakire kızı hükmü budur. Veli Bakire kızından izin almalıdır yani. Bakire kız utangaçtır. İşte ben onunla evlenmek istiyorum veya evlenmek istemiyorum diye açıkça beyanı istenmez Bakire kızdan. Bu şart değildir. Ama ben seni falanca ile evlenmek istiyor, evlendirmek istiyorum dediğinde veli, kız hiç ses çıkarmazsa bu kabul manasına gelir. Bu hadis bunu ifade ediyor. Yani yok evlenmek istemiyorum demesi gerekmez çünkü eğer evlenmek istemiyorsa bunu açıkça söyler ben evlenmek istemiyorum diye açıkça söyler eğer razıysa ses çıkarmaz yani mani görmüyorsa tamam siz nasıl uygun görüyorsanız bu bir şeydir ama dul kadına gelince dul kadına sordu velisi dedi ki falancayla evlenmek istiyor musun sana talip oldu o da suslu. bu geçersizdir bu hadis bunu ifade ediyor Dul kadın açıkça belirtecek, evet beni falanca ile evlendir veya evlendirme diye açıkça kendi durumunu beyan etmesi lazımdır. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı döneminde dul kadınlar hep bir veli tayin ederek kendisine o şekilde e, evlenmişlerdir. E, başka bir şey düşünülemez. Mesela bunlardan birisi Maqil bin Yesar radıyallahu anh'ın kız kardeşidir. Bu birisiyle evliyken o ondan ayrılıyor. Sonra Makıl bin Yesar onu başka birisiyle veya tekrar ilk eşiyle evlendiriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Ummu Habibe radiyallahu anh ile evliliğinde. Ummu Habibe Habeşistan'a hicret edenlerdendir. Kocası Cavş bin Ubeydillah orada irtidat ediyor. Habeşistan'dayken Hristiyanlığa geçiyor, irtidat ediyor, günden çıkıyor. Bu sebeple Oradaki Müslümanlardan kendisine bir veli tayin ediyor. Rafi bin Hadiç diye yanlış hatırlamıyorsam orada tayin etti veli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la nikahı böylece kıyılıyor. Şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir adet var. Çok yanlış olan bir adet. İşte imam. imamın yanına işte kızı çıkarırlar. Bir de damat olur. İşte şu şu şartlarla sen buna varıyor musun? O da varıyorum der. Ee, kız kendi seni evlendirir yani. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam böyle bir nikaha zina diyor. Orada nikah zaten haram yani bu şekilde oturmaları, bu şekilde konuşmaları haram. Kızın velisi kimse, erkeklerden olan velisi kimse nikah onunla kıyılır. Yani nikah kıyacak kimse imam ya da başkası. İmam olmaz da şart değil. İmam ya da başkası. Der ki bu. Ee, kızın velisine, babası ise babası, amcası ise amcası, kardeş ise kardeşi, dedesi, artık kimse veya kimsesi yoksa Müslümanlardan belirlediği veli. Bu kimseye der ki, e, falanca kızı filancayı, yani nikah yetkisi elinde bulunan falanca kızı filancayı şu şu mehir şartıyla e, falana veriyor musun, o da kabul ediyor musun diye iki tarafa sorar iki tane adil şahit fasık olmayan yani büyük günahları açıktan işlemeyen iki tane adil şahit bulunmak zorundadır iki tane yeterlidir yani açıkça ilan etmek nikahın ilanıyla kastedilen budur yani iki tane adil şahidin şahitlik etmesi ilandır zaten bu alenidir, açıktır e, gizli nikah değildir bu bu şekilde e, hıyılır eğer mehir belirlenmişse belirlenmiştir. O esnada söylenir. Şayet mehir belirlenmemişse o esnada konuşulmamışsa nikahın sıhhatine zarar vermez. Belki sünnete bir muhalefet vardır ama nikahın sıhhatine zarar vermez. Fakat mehir öyle da böyle vacip olur. Bu da mesela e, tayin edilmemişse mehir kızın emsali olan, mesela kız kardeşi varsa onun mehri neyse aynısından erkeğin üstüne o kadar mehir vermek düşer. Veya kız kardeşi yoksa amcasının kızı, halasının, teyzesinin kızı gibi onun emsali olan kızların e, mehri neyse o miktarda bir şey düşer. Bu sebeple e, mehri nikah esnasında belirlenmiş olmasında fayda var. Lehte veya aleyhte iki taraftan biri zarar görebilir böyle bir durumda. Mesela e, emsali olan kızın mehri Bazısı hac diyor, bazı ilim öğretmek diyor. Böyle maddi olmayan şeyler de şey olabiliyor. Belki kız buna razı olmayacak. Belki böyle bir şey istemiyor ama mehir belirlenmediği için bilmecburiye ona bu şey gerekiyor. Veya 10 tane, 20 tane altın bilezik istemiştir. Erkek de yani bunu karşılayabilecek durumda değildir. Mehri nikah esnasında belirlemediği için o 10 tane bilezik yükü yük bunun üzerine biniyor. Bu sebeple nikah esnasında mehrin belirlenmiş olması her iki tarafında gönlünün selameti açısından önemlidir ve sünnete en uygun olan yol da budur. 58 Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet eden bir Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri sebebiyle helal olur. Eğlendikten sonra zina etmek, yani rejim edilmesi, başından bir evlilik geçmişse bir kimsenin, isterse zina ettiği sırada dul olsun, boşanmış olsun veya karısı ölmüş olsun, fark etmez. Bir sefer evlilik yaşamışsa bir kimse, bu evlilikten sonra zina etmişse, bu şekilde recmen öldürülür. İkincisi, iman ettikten sonra dinlen dönmek yani İslam'a girdikten sonra İslam'dan çıkmak veya iman etmiş bir kimseyi haksız yere öldürmek cinayet sebebiyle kısas olarak öldürülmez. bunun dışında Müslümanın kanı kıyamet gününe kadar haramdır. Evet İbn Mesud radıyallahından bu manada Buhari'de ve Müslim'de hadis gelmiştir. Bunlar aynıyla hadiste belirtiliyor zaten. Evet, bir Müslümanın kanı ancak bu üç şeyden biriyle helal olur. Bazı cezalar vardır ki, bazı hükümler vardır ki, mesela fıkıh kitaplarında zikredilir. Namaz kılmayan kimsenin, namaz terk eden kimsenin öldürülmesi. Bu, bu bablara dahildir. Yani bu üç maddeden birine dahildir. O imandan sonra küfre girmesidir. Bu da kadının, yani İslam kadısının o kimsenin küfre girdiğine dair net hükmü vermesiyle gerçekleşir. Yani bu namazı terkten dolayı işte şu şu ayet vadisler hadisler namazın terkinin küfür olduğunu bildiriyor. Sen bundan tevbe ediyor musun, etmiyor musun diye e, hükmü beyan edip tevbe et, davet etmesinden sonra tevbe etmediği takdirde o kimsenin artık İslam'dan sonra irtidat ettiği ortaya çıkar tevbe etmediği için irtidat etmiştir. İslam'dan çıkmıştır. Bu sebeple öldürülür. Yani namazın terkinden dolayı öldürmek e, bu hadisin zaten kapsamında oluyor. Yani o küfrün kapsamında. Burada bütün küfür türlerini tek tek sayacak değil zaten hadiste. İslam'dan sonra etmek, dinden çıkmak, İslam'dan, imandan sonra dinden çıkmak e, bütün küfür ve şirk fiillerini kapsar. Fakat bunun işte yetkili bir makam tarafından küfür olduğuna dair, o kişinin irtidat ettiğine dair hükmü netleştirmesinden sonra gerçekleşir bu. Yoksa küfre giren herkes mürted olmaz. Yani küfür işleyen herkes mürted olmaz. Mürtedlik dünya ile ilgili bir hükümdür. Kanı, malı helal saymayı gerektiren bir hükümdür. Bu hüküm gerçekleştikten sonra yani bir kimseye muayen olarak, eli kıbleden olan bir kimseye muayen olarak irtidat hükmünün verilmesiyle bu kişinin Müslümanlarla miras alakası kesilir bir miras yani alamaz veremez İkincisi Müslüman öldüğü zaman cenazesi kılınmaz Müslümanların mezarlığına gömülmez kız alınıp verilmez nikah geçersizdir veli olarak velayeti yoktur bunların hepsi irtidattan sonradır. Yani irtidad hükmü verildikten sonradır. Kadı tarafından bu hüküm verildikten sonradır. Anlaşma yaptığı zaman anlaşması geçersizdir vesaire vesaire. Yani Müslüman'ın hak sahibi olduğu hakların hiçbirine artık sahip olamaz. Bu irtidat hükmünün kadı tarafından verilmesinden sonra cari olur. Böyle bir hüküm verilmeden önce bunların hepsi o kimse hakkına geçerlidir. Yani varisli olur miras alır da verir de işte cenaze namazı kılınır, az önce de bahsettik bundan, Müslümanların da mezarına gömülür, şunlar bunlar, bunların hepsi caridir onun hakkında. Allah izin verirse 59. madde bir sonraki derse kalsın, oradan devam edeceğiz. Subhani kallâhum ve bihamdik ve eşhedü en lâ ilâhe illâne ve estağfurüke ve tu